Herkese merhaba. Diyerken başlıyor. Açık Radyo'da 94.9'dayız. Ortağım Damla özler bugün yok. Uluslararası bir toplantıya katılmak üzere. Aramızda değil. Ee, yayın masamızda Feral Kabil var. Canlı yayındayız. Diyerken başlıyor. Bugün e, sivil toplumun gelecekteki hallerinin ne olacağı üzerine konuşacağız. Geçen hafta sivil düşünün yapmış olduğu üçüncü sivil toplum forumuna katıldım. Ve orada sivil toplumun geleceğine ilişkin e, bir takım spekülasyonlar yaptım. O spekülasyonları sizinle paylaşmak istiyorum şimdi. Şimdi bir, e, bir ortamda yaşıyoruz. Bir mevcut ortam var. Mevcut ortam sivil toplumdan önce bu var olan mevcut ortam yeni teknolojilerin ortaya çıktığı e, cep telefonlarının mobil e, şeylerin araçların son derece yaygın bir şekilde hayatımıza girdiği ve bu araçlarla artık her türden faaliyetin dijital ortamda da kendisini ifade ettiği bir ortam. Şirketler de böyle çalışıyor devletler de böyle çalışıyor kaçınılmaz bir şekilde bütün bu araçlar hayatımızın her tarafına girmiş durumda. Bu yeni iletişim teknolojisi öyle bir ortam yaratmış durumda ki şu anda dinleme, okuma, izleme deneyimleri gibi deneyimleri biz yalnız başımıza veya işte toplumdan yalıtılmış olarak diyelim buna yaşayabiliyoruz. Aynı zamanda da bizim toplumla iletişimimizi bu deneyimleri paylaştığımız ortamlardan da kurabiliyoruz. Yani topluluklar oluşturabiliyoruz. Sosyal ortamlarımızı bu sanal e, mecralardan, bu ortamlardan gerçekleştiriyoruz sosyal birlikteliklerimizi. Ve bu sosyal birliktelikler sivil toplumunda e, hayatını sürdürmesinin yeni bir e, biçimi haline geldi. Artık komüniteler yani topluluklar e, sanal olarak oluşuyorlar. Sonradan fiziksel gerçekliğe e, kavuşabiliyorlar. Önce internette karşılaşmış, sosyal medyada karşılaşmış ve bir fikir etrafında toplanmış insanlar... Pratik işlerini bu e, araç yardımıyla, sosyal medya aracı yardımıyla yerine getirebiliyorlar. Ama gidişat öyle ki dinleme, okuma, izleme deneyimleri gibi deneyimlere ek olarak artık fiziksel deneyimleri de uzaktan yaşamak mümkün hale geliyor. Yani örneğin bir yemek kararı verecekseniz ne yiyeceğinize karar verirken yemeğin tadını da bir alet yoluyla dile aktarabileceksiniz artık. Bununla ilgili pek çok... ...proje var, pek çok araştırma var... ...bazıları da neredeyse sona yaklaşmış durumda... ...yani evinizde birisi... E, ...yemek e, yapıyorsa evinde birisi... ...yaptığı yemeğe birisini davet ederken... ...onun tadını e, gönderebilecek... ...kokusunu gönderebilecek... ...sanal ama fiziki bir deneyim... E, ...yaşayabileceğiz yani... ...bu deneyim gittikçe de kompleksleşecek... ...yani önce basit tatların aktarılması... ...ekşilik, tatlılık... ...acılık gibi tatların aktarılmasından... ...başlayıp sonra daha kompleks... ...şeylerin aktarılması mümkün hale gelecek. Dokunma gibi... E, ...normalde... ...şu anda alışmadığımız, şu anda... ...bilmediğimiz e, şeyleri de... ...deneyimleri de yine... ...aktarılabilir bir şekilde... ...gerçek fiziksel deneyimden önce... ...ya da o fiziksel deneyimi yerine... ...yaşayabileceğiz. Kararlarımızı... ...neredeyse sınırsız denemeler sonucunda veriyoruz. Eee... ...daha doğrusu sınırsız denemeler yapma şansımız pek yoktu daha önce. Artık sınırsız denemeler yapma şansımızın olduğu bir döneme giriyoruz. Bu yeni bir evren, bu kişisel bir evren. Bireyin kendine ait hallerini gizleyebilmesini mümkün kılmayan bir evren. Bu iradeyi kırıyor. Dolayısıyla dokunulmazlık alanlarını ortadan kaldırıyor. Bir tür çıplaklık yaratıyor. Yani e, bir çıplaklık savunmasızlığı diyelim buna. Dolayısıyla toplumsal hayat da bu çıplaklık savunmasızlığıyla belirleniyor ve kuruluyor. Bireyler tabii ki ancak kendileri gibi bere, bireylerle bir araya gelirse... ...ortak paydada buluştuğu insanlarla yan yana gelirse bir nevi huzur buluyorlar ya normalde. Günlük hayatımızda hep böyledir bu. İşte şimdi bu çıplaklık hali insanların kendileri gibi bireylerle daha hızlı karşılaşmalarını sağlıyor. Toplumların ve toplulukların varlık alanlarını da belirlemeye başladı bu gidişat. Şimdi gelecekteki topluluklar da muhtemelen bu gizlenemeyen bireysel varoluşların benzerleriyle buluşması üzerine kurulacak. Yani böyle olursa pek de şaşırtıcı olmayacak doğrusu. Şimdi bugünkü zihin haritalarımızla bununla başa çıkmamız mümkün mü? Pek mümkün görünmüyor ama uyumlanmamız da kaçınılmaz. Yeni durumda topluluk olmayı kolaylaştırıyor bu yeni durum bir yandan... Ve o toplulukların gücünü de olağanüstü arttırıyor. Ama e, ortak hayatlarımız da topluluk olmanın gücünü kullanan sosyal öznelerin karşılaşmalarıyla şekilleniyor. Yani ne diyorum burada ne anlatmaya çalışıyorum hani kendime de söyleyeyim size de e, tercüme edeyim. E, biz bizim gibi düşünen insanların toplu fikirlerinden daha fazla etkilenmeye o fikirlerin karşısında... ...kendimizi daha e, savunmasız hissetmeye ve o fikirlerin içinde kendimizi, kendimize bir yer bulmaya daha yatkın hale geliyoruz. Bu tabii ki çatışma dinamikleri de yaratıyor ve bu çatışma dinamikleri de bir güç biriktirme biçimi yaratıyor. Buna tarihte hiç olmadığı kadar sık e, tanık oluyoruz. Yani topluluklar çok hızlı güç biriktirebiliyorlar bu sosyal e, araçlar yardımıyla... Ve e, bu güç biriktirmelerin arkasından gelen çatışma ya da birlik alanları, e, karşılaşma alanları da aynı hızda gerçekleşiyor. E, müştereklerimizi ve toplumsal varoluş paradigmamızı tanımlıyor yani bu e, durum. E, bu sivil toplum dinamiklerini de elbette yeniden inşa edecek. Biz e, kişiselleştirilmiş taşınabilir cihazlarla... ...bugün karşılaştık ama gelecekte... ...onların yerini başka araçlarda alacak. Ve bu iletişim... ...diline yansıyacak. Bu yansıyan... ...iletişim dişi, dili de... ...kişisel öyküleri... ...geri dönülmez bir biçimde çıplaklaştırmış... ...bir dünyanın iletişim... E, ...dili olacak. Şimdi ola ki... ...bundan on yıl sonra, yirmi yıl sonra... ...buraya bir parantez açalım. Çünkü bir oyun değiştirici var. Game changer dedikleri İngilizlerin... ...ve İngiliz dilini kullananların... Bu oyun değiştirici iklim değişikliği felaketi. Eğer iklim değişikliği felaketinin karşımıza neler getireceğini dışarıda tutarak konuşursak... ...bir varsayım olarak... ...2000'lerin ortalarında sivil toplum nasıl bir dinamiğe kavuşacak diye konuşmaya başlayabiliriz. Bir kere örgütlenme dinamiğini kaçınılmaz bir şekilde şeffaflık belirleyecek. Yani işte bir tür demin konuştuğumuz üzerinde çıplaklık belirleyecek... Toplumsal dinamiklerse e, muhtemelen iki alana doğru savuracak kendini. Bir tanesi aşırı yerelleşme, bir diğeri ise aşırı uluslararasılaşma. Şimdi şeffaflık artık bizi kişisel arası haberleşmeyi hızla gruplar arası haberleşmeye tercüme ettiğimiz bir dünyaya soktu. Böylece kişisel alanın görünmezliği de imkansız kıldı. E, şu anda biz bireylerin kendiliğinden toplumsal hareketleriyle e, ...sosyal medyada yer bulan, hızla kendiliğinden ortaya çıkan toplumsal hareketlerle... ...geçmişte var olan e, ve bugün de yine sosyal medyada derlenmiş olan topluluk olma... E, ...veya topluluk olanların e, gücünün karşılaştığı bir arenada yaşıyoruz. E, bu iki yeni sosyal, öz yani yeni sosyal özneler ve e, eski e, sosyal özneler burada e, karşılaşıyorlar... ...ve bu karşılaşmalardan yeni toplumsal biçimler ortaya çıkmaya başlıyor... ...veya toplumsal davranışlar ortaya çıkmaya başlıyor. E, aşırı bir yerelleşme olacağını öngördüğümü söylemiştim e, çünkü devletlerin ve e, büyük kurumların müdahale alanının dışında kalacak mikro yerellikler var artık şimdi bu mikro yerellikler bulunduğu yerde ve o yerelin insanları tarafından çözülmesi gereken sorunların bizzat çözülebileceği alanlar yaratıyor hızlı iletişim bu hızlı iletişiminde ortaya çıkarttığı hızlı çözüm olanakları yaratıyor Diğer taraftan e, pek çok ortak alan var zaten kullandığımız bu ortak alanların kullanımında normal koşullarda normal komşuluk ilişkilerinde apartman komşumuz karşısı karşı komşumuz yanımız yöremiz vesaire diye günlük hayatta iletişim kurduğumuz insanlarla şu an elimizdeki e, araçlarla elimizdeki iletişim ortamıyla sanal olarak ilişki kurabiliyoruz. ...ve sanal olarak organize olup... ...kendi yaşadığımız yereldeki bir takım... ...sorunlarımıza daha hızlı müdahale edebilir... ...hale geliyoruz. Üstelik... ...geçmişten farklı olarak... ...bu komşumuzu, bir komşuluk ilişkisi... ...kurduğumuz, sanal ortamdan komşulaştığımız... ...diyelim tırnak içinde ya da bulduğumuz... ...komşumuz olduğunu bildiğimiz ama sanal ortamdan... ...bulduğumuz insanla ilişkimiz için... ...çok da uzun zaman gerekmiyor... ...onu tanımak için artık. Yani evine gitmek, beraber... ...yemek yemek, işte çay içmek... ...sohbet etmek... Başkalarını çekiştirmek bir başkası başkalarıyla bütün bu süreçleri yaşamak ondan sonra bir karar üretmek bu karara göre güven güvensizlik ilişki işte evimde kedim var bakar mısın vesaire şeyleri demek için artık çok fazla e, beklemeye ihtiyacımız kalmadı. Dolayısıyla yerelde bu işler yani yerel lokal e, faaliyetlerde bu işler çok hızlı ilerleyebilecek bir hale geldi. Mikro ölçekli akıllar oluşturabiliyoruz. Yani sosyal medya tipi araçları kullandığımızda onların sağlıkları olanaklar bizi mikro gruplar arasında da iletişimi çok hızlandırıyor. Anlık haberleşmeyle birbirimizle çok hızlı bir şekilde haberleşip müdahil olabiliyoruz. Bunun yerel sorunlara müdahale eden sivil toplum organizmalarını dönüştüreceği onları yeni bir biçime sokacağı ortada. Bugün bunun çok fazla örneğini de görüyoruz. Üstelik bu tür ortamlarda oluşan mikro grupların aralarında çıkar çatışması ya da bir çıkar birliği varsa bunları ifade etmek de artık çok daha meşru. Ve kabul edilebilir bir şey. Rahatlıkla bunlar üzerinde gidebiliyorsunuz. Şimdi bu bir mikro yerelleşme yaratıyor. Küçük sorunları kendi yerinde çözen, kendi alanından müdahale eden ve müdahale ettiği alanda... Ee, ...bu sorunların e, çözdüğü grupları bir araya toplayan, onların fiziksel olarak da bir araya gelmesinin önünü açan ve bunu çok hızlı yapan bir e, dünyadayız artık. Dediğim gibi devletler temel müdahale alanlarının dışında kalan mikro yerelliklere e, vakit ayıramayacak kadar veya zaman enerji ayıramayacak kadar büyük sorunlarla uğraşmaya başladılar. Aynı şekilde büyük kurumlar da böyle. Bu bize bir aşırı uluslararasılaşmanın e, kapısını açıyor deyip burada bir müzik arası vermek istiyorum. Matrix vardı hani geleceğimizi bize e, önceden anlatmak üzere e, kurgulanmış bir masal diyelim ona. Matrix'in film müziklerinden geliyor. Prime Audosop söylüyor. Pardon müzik e, şarkı Prime Audosop. Meet with Manifesto'dan geliyor. Dinleyelim. Evet kam devam ediyor Matrix'in film müziklerinden Prime Oda Sob dinledik Meet Beat Manifesto'dan sıkıcı bir şarkı dedi Feryal çok uzun tutmayalım dedi gelecek inşallah bu kadar sıkıcı olmayacaktır diye düşünüyorum e, sıkıcı olmayacağı kesin geleceğin ama zor geçecek Gelecek hem zor gelecek hem de oldukça büyük zorluklar bekliyor bizi. Programın girişinde söylediğim şeyi tekrar hatırlatayım. Bir oyun değiştiricimiz var önümüzde iklim değişikliği felaketi. Bu felaketin oyun değiştiriciliğinin gölgesinde konuşuyoruz bütün bunları. Ne konuşuyoruz bugünkü programda sivil toplumun geleceği ya da gelecekte sivil toplum nasıl bir hal alacak üzerine konuşuyoruz. E, aşırı uluslararasılaşma eğiliminin de olacağını, aşırı yerelleşme eğiliminin dışında, mikro yerelleşme eğiliminin dışında aşırı uluslararasılaşma eğiliminin de olacağını söylemiştim. Buradan kaldığım yerden devam edeyim. Ulus aşırı problemler devletlerin sadece sınırlarını aşmıyor. Ufuk sınırlarını da aşıyor artık. Bunlar için e, bu ufuk sınırlarını aşan çözümlere ihtiyaç var ve bu çözümler, bu e, vizyon, bu akıl yürütme biçimleri de e, sivil toplumda var ve sivil toplumda var olacak. Dolayısıyla bu e, sivil toplumun, uluslararasılaşmış sivil toplumun daha da büyümesine, sayısının çoğalmasına, sivil toplum örgütlerinin sayısının çoğalmasına ve müdahale alanlarının da e, çok daha geniş müdahale alanları haline gelmesini sağlayacak. Artık sınırlar e, insanların yaşam alanlarını, yaşama alanlarını sınırlamakta yetersiz. Ufuklar da bu sınırları Aşan sorunları çözmekte yetersiz. Mevcut devletler arası ilişki paradigması da bu meselelere çözüm bulamıyor. Hem hantal müdahale hızı hızlı değil. Hem içerik e, açısından da yeterli değil. Yani kendisini oluşturan, devleti besleyen ya da devletle e, çalışan ya da onunla çatışan çıkar gruplarının e, hız kesici özellikleri var. Ve bu da doğal zaten. Hani Bu e, demokrasiler... Eğer var olacaksa bu pazarlıklar üzerinden, bu hız kesici dinamikler üzerinden var olacak. Ama bu meselelere çözüm e, olasılıklarını da e, oldukça zora sokuyor olanaklarını da. Bu da yine uluslararası sivil toplumun müdahale edebileceği bir alan yaratıyor. E, şu ana kadar son 30 yılda kendi konularında yetkinleşmiş pek e, çok sayıda sivil toplum organizasyonu e, oluştu. Bunların erişimi, etkileme gücü ve değiştirme yeteneği oldukça güçlü bir şekilde var oluyor şu anda. Çoğunlukla devlet yetkinliğini aşabilecek bir yeterliliğe de sahip hale geldiler. Yani gerek çevre sorunlarına müdahale, gerek göç sorunlarına, insani sorunlara müdahale, uluslararası alanda ortaya çıkan sınır aşırı açlık meselelerine, felaketlere ya da toplumsal sorunlara müdahale yeteneğine vesaireye bakarsanız burada çok güçlü bir... Uluslararası sivil toplumun e, oluştuğunu bunun gittikçe de e, artacağını öngörebilirsiniz. E, yerel sorunların başta konuştuğumuz mikro e, yerelliklerde büyüyecek olan sivil toplum e, organizmaları da yerel sorunların yerel alanda çözülmesini sağlıyor artık. Dolayısıyla sivil, bu sivil toplum unsurları e, uluslararası sivil toplum organizasyonlarının da müdahale alanlarına odaklanmasını sağlıyor. Dağılmadan kendi uluslararası alanlarında kalmasını sağlıyor. Elbette bugün bildiğimiz bu uluslararasılaşma e, eğilimi ve mikro yerelleşme eğilimin dışında kalan... Hani ...biraz ortada duran sivil toplum organizasyonları, organizmaları da var olacak. Ama burada hakim ana eğilim aşırı uluslararasılaşma ve aşırı yerelleşme olacak diye düşünüyorum. Diğer yandan bütün bunlar olurken sivil topluma yönelik bir takım arzular da var. Bu arzuların bir kısmı devletlerden geliyor... Bir kısmı da e, sivil toplumun kendisinden geliyor. Arzular ve problemler diyelim ona yani problemler e, derken de burada eyvah problem çıktı manasında değil de meseleler manasında söylüyorum. E, bir kere e, şu anda sivil e, topluma bakarken devletlerin önemli bir kısmı uluslararası işbirliklerini... ...bir tür yabancı sızması yani ajan faaliyet alanı olarak görmeyi tercih ediyor ya da bunu böyle anlatmayı tercih ediyor. Bunu iç politikada bir kaldıraca dönüştürüyor olayı böyle görmeyi ve anlatmayı. Bunun bir yansıması olarak da sivil toplum kuruluşlarını hükümetlerin siyasi uzantısı olarak görmeyi de istiyor. Ya da öyle olmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki yani işte dünyada vermiştik daha önce örnekler 80-100 e, ülkede bu böyle olabilir ama bazı ülkelerde demokrasinin yükseldiği ülkelerde veya varlığın sürdürüldüğü ülkelerde bu böyle değil. E, hayır tam olarak öyle değil. Oralarda da muhalefet bunu savunuyor. O, bazı ülkelerde iktidar böyle davranıyor bazı ülkelerde de o ülkede iktidara aday olan muhalefetler bunları savunarak yani uluslararası iş, e, sivil toplum işbirliklerinin yabancı sızması olduğunu savunarak e, sivil toplum örgütü dediğiniz şeyin hükümetin programına uygun şeyler yapması gerektiğini ülkenin devletin programına uygun şeyler yapması gerektiğini savunarak muhalefet alanlarını genişletiyorlar ve daha fazla oy alan daha fazla e, söz söyleyebilen bir hale geliyorlar. Ee, ...genel olarak... ...STK'ların ulusal çıkarların savunulmasını... ...zora sokan ve engelleyen bir bulanıklık... ...yarattığını düşünüyor şu anki... ...otoriteler diyelim genel olarak. Ee, bu da politik popülizmin... ...kitle politikasına bir dayanak oluyor. İşte yabancı düşmanlığında bunu görüyoruz... ...işsizlikte görüyoruz, kültür politikalarında görüyoruz. Bütün bunlar olurken... ...aynı zamanda da bunların sonuçları olarak... ...veya bunlara e, yol veren bir şey olarak... ...STK'larda ciddi bir insan kaynağı... ...kaybı yaşanıyor. ...STK'lara kan olan, STK'lara gelen insan kaynağının niteliği düşmeye başlıyor. İyi eğitimli insanların bu süreçlerin içinde daha az yer alma isteği ortaya çıkıyor. Buna paralel olarak işte e, sürdürülebilir, şirke, şirketlerin sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalarının yükselmesi... E, ...bu tür insan kaynağının buralarda kendine yer bulması ya da sosyal girişimcilik denilen kavramın artık giderek daha da yükselmesi gibi yan faktörlerle de bu iyice güçleniyor. Sivil toplum, sosyal sorumluluk dili üzerinden giden şirket eksenli genellikle zayıf olan ve sadece iletişim odaklı olarak yapılan şeylerin içinde yer alan yer almayı tercih eden insanları yavaş yavaş kaybediyor. Böyle olduğunda da bu e, var olan önümüzde ortaya çıkacak olan o, bu iki eğilime, mikro yerelleşme ve uluslararasılaşma e, eğilimine de bu e, kendi karakterini kazandıracak e, diye düşünüyorum. Diğer kamu bitiriyoruz. Bugün ortam Damla Özler yoktu. Bizimle birlikte değildi. E, bir uluslararası toplantıya katılmak üzere e, yurt dışında Gelecek hafta saat 16:30'da yine aynı saatte Salı günü buluşacağız. Canlı yayındaydık. Yayın masamızda Feryal Kabil vardı. Ben Rauf Kösemen. Hoşçakalın diyorum. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler.